Savaştan dönüp yanlarına geldiğinizde size özür beyan edecekler. De ki özür beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Allah bize sizin durumunuzdan haberler verdi. Bundan sonra da Allah ve Resulü yaptıklarınızı görecektir. Daha sonra da gizliyi ve aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O vakit o size neler yapmış olduğunuzu Tek tek haber verecektir Dönüp de yanlarına geldiğinizde Kendilerinden yüz çeviresiniz Hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye Allah'a yemin edecekler Siz de onlardan yüz çevirin Çünkü onlar gerçekten murdar kimselerdir Yaptıklarının cezası olarak Nihayet varacakları yer cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin ederler. Eğer siz onlardan razı olursanız, şunu bilin ki Allah o fasıklar güruhundan kesinlikle razı olmaz. Bedeviler inkar ve münafıklık bakımından daha beterdirler. Bununla beraber, Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Allah alimdir, hakimdir. Bedevilerden kimi de var ki, verdiğini angarya sayar ve sizin üzerinize belalar gelmesini bekler. O çirkin belalar kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Yine Bedevilerden kimi de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır ve harcadığını Allah katında yakınlıklara ve peygamberin dualarını almaya vesile sayar. Gerçekten de bu onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmeti içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah bağışlayıcıdır ve rahmet edicidir. Muhacir ve ensardan İslam'a ilk önce girenlerin başta gelenleri ve iyi amellerle onların ardınca gidenler var ya işte Allah onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razı oldular ve onlara altlarında ırmaklar akan cennetler hazırladı ki içlerinde ebedi kalacaklar işte büyük ve muhteşem kurtuluş budur. Hem çevrenizdeki bedevilerden münafıklar var, hem de Medine halkından münafıklıkta ısrar edenler var. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız, daha sonra da büyük bir azaba itilecekler. Onlardan bir kısmı, Günahlarını itiraf ettiler Ve iyi bir amelle Kötü bir ameli karıştırdılar Ola ki Allah tövbelerini kabul eder Çünkü Allah gafurdur Rahimdir Onların mallarından Sadaka al ki Onunla kendilerini temizlersin Tertemiz edersin Bir de haklarında Hayır dua et Çünkü senin duan Kalplerini yatıştırır Allah işitendir, bilendir. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah kullarının tövbesini kabul eder ve sadakaları da alır. Allah tövbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. Ve de ki çalışın, yaptıklarınızı hem Allah görecek hem Resulü hem de müminler görecektir. Sonra da gizliyi ve açığı bilen Allah'ın huzuruna iletileceksiniz. İşte o zaman neler yaptığınızı size O bildirecektir. Savaşa katılmayanlardan diğer bir kısmının affı da Allah'ın emrini beklemek için geri bırakılmıştır. Ya kendilerini cezalandırır ya da tövbelerini kabul eder. Allah alimdir. Hakimdir. Bir de Müslümanlara zarar vermek, kafirlik etmek ve Müslümanların arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaş açmış olanı beklemek için mescit yapanlar var. İyilikten başka bir maksadımız yoktu diye yemin de edecekler. Fakat bunların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. O mescit içinde sen kesinlikle namaza durma. Ta ilk gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, elbette içinde namaz kılmana daha layıktır. Onun içinde günahlarından arınmayı seven kişiler vardır. Allah da arınmış, ak pak olmuş olanları sever.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 kalplerinde bir nifak düğümü olup kalacaktır. Allah alimdir, hakimdir. Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Allah'ın kendi üzerine yüklendiği bir ahittir. Allah'tan ziyade ahdine riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız alışveriş ahdinden dolayı size müjdeler olsun. Ve işte o büyük kurtuluş budur. Bunlar o tövbekar olanlar, o ibadet edenler, o hamd edenler, o oruçlular, o varanlar, o secdeye kapananlar, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirenler, Allah'ın hududunu koruyanlar, emirleriyle yasaklarının ölçülerine riayet edenlerdir. Müjde ver o müminlere, müjde! Ne peygambere, ne iman edenlere akraba bile olsalar, Cehennemlik oldukları iyice belli olduktan sonra müşriklere istiğfar etmek yoktur. İbrahim'in babası için istiğfar etmesi de sırf ona vermiş olduğu bir sözden dolayıydı. Böyleyken onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıklanınca o işten vazgeçti. Şüphesiz ki İbrahim çok bağrı yanık çok halim birisiydi. Allah bir kavmi hidayete erdirdikten sonra, nelerden sakınacaklarını, kendilerine iyice açıklamadıkça, dalalete düşürmez. Gerçek şu ki, Allah her şeyi bilir. Hiç şüphesiz, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Andolsun ki, Allah yine peygambere ve en zor gününde ona uyan muhacirlerle ensara, içlerinden bir kısmının kalpleri az kalsın kayacak gibi olmuşken, tövbe nasip etti de, lütfedip tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü o, gerçekten çok şefkatli, çok bağışlayıcıdır. Allah, haklarında hüküm beklenen o üç kişiyi de bağışladı. Çünkü o derece bunalmışlardı ki, yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmeye başlamıştı. Vicdanları da kendilerini sıkıntıya sokmuştu. Allah'tan kurtuluşun ancak Allah'a sığınmakta olduğunu anlamışlardı. Sonra da Allah, Allah, Onları tevbekar olmaya muvaffak kıldı da, tövbelerini kabul buyurdu. Şüphesiz ki Allah, tövbeleri çok çok kabul edendir. Çok merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Medine halkına ve civardaki bedevilere, Resulullah'ın emrine aykırı hareket etmek uygun olmadığı gibi, onun katlandığı zahmetlere öbürlerinin katlanmaya yanaşmamaları da yakışık almaz. Çünkü onların Allah yolunda çektikleri hiçbir susuzluk, hiçbir yorgunluk ve hiçbir açlık, ayrıca kafirleri öfkelendirecek, ayak bastıkları hiçbir yer veya düşmana karşı elde ettikleri hiçbir başarı yoktur ki, karşılığında kendilerine salih bir amel yazılmış olmasın. Çünkü Allah, güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez. Onların Allah yolunda yaptıkları küçük veya büyük her harcama veya geçtikleri her vadi karşılığında yaptıkları işin daha güzeliyle Allah'ın kendilerini mükafatlandırması için sevap yazılmaması mümkün değildir. Bununla beraber müminlerin hepsinin birden yekün savaşa katılmaları uygun değildir. Her kabileden bir kısım insanlar da din ilimlerinde derinleşmeli ve kabileleri savaştan dönüp gelince onları uyarmalıdır ki böylece Allah'ın azabından sakınırlar. Ey iman edenler! Önce yakın çevrenizdeki kafirlerle savaşın ki, sizde bir güç ve kuvvet olduğunu görsünler. Ve yine bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Bir sure indirildiği zaman içlerinden biri çıkar, bu sure hanginizin imanını arttırdı der. Fakat müminlere gelince aslında her inen sure onların imanını arttırmıştır. Ve onlar sürekli olarak müjdelenip duruyorlar. Kalplerinde bir hastalık olanlara gelince, onların da murdarlıklarına, küfürlerine murdarlık küfür katmıştır ve kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Onlar, münafıklar her yıl bir veya iki kere kendilerinin çeşitli belalara uğratıldıklarını görmüyorlar mı? Böyli yine de tövbe etmiyor ve ibret almıyorlar. Alehlerinde bir sure indirilince sizi birisi görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışır giderler. Allah onların kalplerini imandan çevirmiştir. Bu yüzden onlar anlayışsız bir kavimdirler. Andolsun Size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Üstünüze titrer. Müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir. Eğer aldırmazlarsa onlara de ki, Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben O'na dayanmaktayım ve O, O büyük arşın Rabbidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, La, Amra. İşte bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. İnsanları eğri yolun sonundan korkut, inananlara Rableri ezdindeki yüksek makamları müjdere diye İçlerinden bir adama vahyimizi göndermemiz onlara tuhaf mı geldi? Kafirler hiç şüphesiz bu besbelli bir sihirbaz dediler. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istiva etti. Onu hükmü altına aldı. İşi tedbir ediyor. Onun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ona ibadet ediniz. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dönüşünüz hep onadır. Allah'ın vaadi haktır. Her şeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükafatlandırmak için geri döndürecek olan yine O'dur. Kafirlere de inkar ettikleri için kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap vardır. O Allah'tır ki senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye, güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için ayetlerini ayrıntılı olarak açıklar. Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için birçok delil vardır. Bize kavuşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulanlar, ve bizim ayetlerimizden gafir olanlar da vardır muhakkak. İşte bunların kendi elleriyle ettikleri yüzünden varacakları yer cehennemdir. Hiç şüphesiz iman edip salih ameller işleyenleri imanlarından dolayı Rableri hidayet erdirir. Naim cennetlerinde altlarından ırmaklar akar durur. Onların oradaki duaları Allah'ım ''Sen yücelerden yücesin.'' Sağlık dilekleri selam, dualarının sonu da, alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun diye şükretmek olacaktır. Eğer Allah insanlara, hayrı çarçabuk istedikleri gibi, şerri de alal ecele verseydi, onların hemen getiri getiriverirdi. Fakat bize kavuşmayı ummayanları, kendi hallerine bırakırız da azgınlıkları içinde bocalayıp giderler. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman gerek yan yatarken, gerek otururken, gerek dikilirken bize dua eder. Kendisinden sıkıntısını gideri verdik mi? Sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize hiç alvarmamış gibi aldırmadan geçer gider. İşte o aşırı gidenlere Yaptıkları şeyler böyle güzel gelir. Andolsun ki sizden önceki devirlerin birçok kavmini, Peygamberleri kendilerine birçok belge ile geldikleri halde zulmettikleri ve imana gelmedikleri için helak ettik. İşte günahkarlar topluluğunu biz böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından sizi yeryüzüne halifeler yaptık ki bakalım nasıl ameller işleyeceksiniz. Böyleyken ayetlerimiz kesin birer belge olarak kendilerini okunduğu zaman o bizimle karşılaşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. De ki onu kendiliğimden değiştiremem. Benim açımdan bu olacak bir şey değildir. Ben ancak bana vah yolunana uyarım. Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, eğer Allah dileseydi, ben onu size okumazdım. O da onu hiçbir şekilde size bildirmezdi. Bilirsiniz ki, ben sizin içinizde bundan önce yıllarca bulundum. Siz hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Artık bir yalanı Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini inkar edenden daha zalim kim olabilir? Hiç şüphesiz o mücrimler iflah olmayacaklar. Allah'ı bırakıyorlar da kendilerine ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere tapıyorlar. Ve... ''Bunlar bizim için Allah katında şefaatçilerimizdir.'' diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde O'nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Allah, onların ortak koştukları şeylerin hepsinden münezzehtir. İnsanlar aslında bir tek ümmet idiler. Sonra ihtilafa düşüp ayrı ayrı oldular.'' Eğer Rabbinden bir karar çıkmamış olsaydı, ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında şimdiye kadar aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu. Bir de ona Rabbinden daha başka bir ayet indirilse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek ancak Allah'a mahsustur. Bekleyiniz bakalım, ben de sizinle beraber bekleyeceğim şüphesiz. İnsanlara dokunan bir sıkıntıdan sonra, kendilerine bir rahmet tattırdığımız zaman, ayetlerimiz hakkında derhal bir takım hilekarlıklara girişirler. De ki, Allah'ın hilesi daha çabuktur. Haberiniz olsun ki, elçilerimiz yaptığınız hileleri yazıp duruyorlar. Sizi karada ve denizde gezdirip dolaştıran O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz, ve o gemiler içindekilerle beraber hoş bir esintiyle akıp gittikleri ve tam keyiflendikleri sırada o gemilere şiddetli bir fırtına gelir çatar ve her taraftan onlara dalgalar gelmeye başlar. Bütünüyle kuşatılıp artık bittiklerini sanırlar. İşte o vakit tam ihlasla Allah'a yalvarır ve dindar olurlar. Eğer bizi buradan kurtarırsan, andolsun ki şükredenlerden olacağız derler. Sonra Allah onları oradan kurtarır. Kurtulur kurtulmaz, yeryüzünde çeşitli taşkınlıklara başlarlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sırf kendi zararınızadır. Şu değersiz dünya hayatının bir süre tadını çıkarınız. Sonra nasıl olsa dönüp bize geleceksiniz. Biz de bütün yaptıklarınızı tek tek size haber vereceğiz. Dünya hayatının misali şöyledir. Gökten indirdiğimiz su ile insanların ve hayvanların yediği bitkiler birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü, süslerini takınıp süslendiği ve sahipleri kendilerini ona gücü yeter sandıkları bir sırada, geceleyin veya gündüzün ona emrimiz geli vermiştir. Ansızın ona öyle bir tırpan atı vermişiz de sanki bir gün önce orada hiçbir şenlik yokmuş gibi olu vermiştir. Düşünen bir kavim için ayetlerimizi işte böyle açıklarız. Allah selamet yurduna çağırıyor ve dilediğini de doğru yola hidayet ediyor. İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Yüzlerine ne kara bulaşır, ne de aşağılanırlar. Cennet ehli işte bunlardır. Orada ebedi kalacaklardır. Kötülük kazanmış olanlara gelince, kötülüğün cezası misil kadardır. Ve onları bir aşağılık ve eziklik kaplar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir kurtarıcı yoktur. Yüzleri karanlık gecelerden bir parçaya bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennem ehlidir. Orada ebedi kalacaklardır. O gün ki hepsini mahşere toplayacağız. Sonra da o şirk koşanlara Haydi yerlerinize! Siz de ortak koştuklarınız da diyeceğiz. Artık aralarını iyice açmışız. O ortak koştukları şeyler, siz bize tapmıyordunuz ki diyecekler. Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Sizin bize ibadet ettiğinizden bizim haberimiz yoktur diyecekler. İşte burada herkes... Geçmişte yaptığını bulacak ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. İftira edip uydurdukları şeylerde kendilerinden büs bütün uzaklaşıp gidecek. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? O kulaklara ve gözlere hükmeden kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? İşleri idare eden kim? Hemen Allah'tır diyecekler. De ki o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapıklıktan başka ne vardır? O halde haktan nasıl çevriliyorsunuz? Hak dinden çıkmış fasıklara... Rabbinin kelimesi şöyle gerçekleşti. Onlar artık imana gelmezler. De ki, Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan, önce yaratıp sonra da onu çevirip yeniden diriltecek var mı? De ki, önce yaratıp sonra da onu yeniden yaratacak olan Allah'tır. O halde nasıl yoldan saptırılıyor? döndürülüyorsunuz. De ki ortak koştuklarınızdan doğru yolu gösterecek olan var mıdır? De ki Allah hak olan doğru yola hidayet eder. O halde doğru yola hidayet eden mi kendisine uyulmaya daha layıktır? Yoksa kendisine yol gösterilmeyince onu bulamayan mı daha layıktır? O halde ne oluyorsunuz? Nasıl hükmediyorsunuz? Onların birçoğu zandan başka bir şeye uymaz. Zansa haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz ki Allah onların ne yaptıklarını bilir. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulamaz. Lakin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı Levhi Mahfuzu ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek bir şey yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu o peygamber uydurdu mu diyorlar? De ki: Haydi siz de onun gibi bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadıksanız bunu yapın. Hayır, onlar bilgileriyle kavrayamadıkları, tevhili de kendilerine hiç gelmemiş olan bir şeyi yalan saydılar. Bunlardan önce gelip geçenler de yine böyle inkar etmişlerdi. Ama bak zalimlerin akıbeti nasıl oldu. Onlardan ona, Kur'an'a inanacaklar da var, inanmayacaklar da var. Rabbin fesatçıları en iyi bilendir. Eğer seni inkar etmeyi sürdürürlerse de ki benim amelim bana, sizin ameliniz de size aittir. Benim yapacağım sizi ilgilendirmez. Sizin yapacağınız da beni ilgilendirmez. İçlerinden seni dinlemeye gelenler de var. Sen sağırlara, üstelik akılsız da olanlara dinletebilir misin? İçlerinden sana bakanlar da var. Fakat sen körlere üstelik basiretleri de yoksa hidayet edip yol gösterebilecek misin? Şurası kesindir ki Allah insanlara zerre kadar zulmetmez. Ne var ki insanlar kendi kendilerine zulmedip duruyorlar. Allah'ın onları haşredip toplayacağı günde sanki onlar dünyada gündüz bir parça kalmışlar da aralarında tanışmışlar gibi olacak. Allah'ın huzuruna çıkacaklarına inanmamış ve doğru yolu tutmamış olanlar, hiç şüphesiz en büyük ziyana uğramış olacaklar. Onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de, göstermeden seni vefat ettirsek de, sonunda onların dönüşü bize olacak. Sonra onların ne yapacaklarına, Allah şahit olacaktır. Her ümmetin bir peygamberi vardır. O peygamberleri gelince, aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiç zulüm görmezler. Onlar, eğer doğru söylüyorsanız, bu vaat ne zaman yerine gelecek diyorlar. De ki, ben Allah'ın dilediğinin dışında, kendi kendime, ne bir zarar, ne bir fayda verebilirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince artık ne bir an geri, ne bir an ileri gidebilirler. De ki, onun azabı size geceleyin uykuda veya güpe gündüz gelecek olsa ne dersiniz? Günahkarların onu alal ecele istemeleri için ne sebep vardır? Bu azap meydana geldikten sonra mı iman edeceksiniz, yoksa şimdi mi? Halbuki onun çar çabuk gelmesini istiyordunuz. Sonra o zulüm yapanlara, ''Tadın bakalım şu ebedi azabı'' denilecek. Vaktiyle kazandığınızdan başkası ile mi cezalandırılacaksınız? O azap gerçek mi diye sana soruyorlar. De ki, ''Evet.'' Rabbim hakkı için o kesin bir gerçektir ve siz bundan yakayı kurtaramazsınız. Zulüm yapmış olan herkes azabı görünce yeryüzündeki her şeyin sahibi olsa da o azaptan kurtulmak için hepsini feda ederdi ve içten içe pişmanlık duyardı. Fakat aralarında adaletle hüküm verilir ve hiçbirine zulüm yapılmaz. Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Açın gözünüzü. Allah'ın vaadi muhakkak ki haktır, gerçektir. Lakin onların çoğu bunu bilmezler. O, hem can veren, hem can alandır. Ve hepiniz ona döndürülüp götürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki Allah'ın ile ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki, size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'ı yalanı iftira edenler, kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah, insanlara çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Hangi işi yaparsan yap, Kur'an'dan ne okursan oku, ne işte çalışırsan çalış, unutmayın ki, siz ona dalıp gitmişken, biz sizin üzerinizde şahidiz. Ne yerde, ne de gökte, zerre kadar hiçbir şey Rabbinin gözünden kaçmaz. Ne zerreden daha küçük, ne de ondan daha büyük. Ancak bunların hepsi,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 Habibim onların lafları seni üzmesin. Çünkü şan ve şeref bütünüyle Allah'ındır. O her şeyi işitiyor, hepsini görüyor. Açın gözünüzü. Göklerde kim var, yerde kim varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar dahi Allah'a ortak koştuklarına uymuş olmuyorlar. Ancak zanna uymuş oluyorlar ve yalandan başka bir şey söylemiyorlar. O öyle bir Allah'tır ki, içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi, göresiniz diye de gündüzü yaptı. Elbette bunda söz dinleyecek bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Dediler ki, Allah kendine çocuk edindi. O böyle şeylerden münezzehtir. O müstanidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu hususta elinizde hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi neden söylüyorsunuz? De ki Allah'a iftira edenler elbette felah bulmazlar. Dünyadaki zevkler çabuk biter. Sonra dönüşleri bize olacaktır. Daha sonra da inkar ettiklerinden dolayı o çetin azabı biz onlara tattıracağız. Bir de onlara Nuh'un kıssasını oku. Hani o bir zamanlar kavmine demişti ki, Ey kavmim, eğer benim aranızda duruşum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa, şunu bilin ki, ben yalnızca Allah'a dayanmışımdır. Artık siz ve ortaklarınız, her ne yapacaksanız toplanıp bütün gücünüzle karar veriniz. Sonra bu işiniz size dert olmasın. Sonra bana ne yapacaksanız yapın, bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çevirirseniz çevirin. Ben de sizden bir ücret istemedim ya, benim mükafatımı, ancak Allah verir ve ben onun emrine boyun eğen Müslümanlardan olmakla emrolundum. Buna rağmen yine de onu inkar ettiler. Biz de onu ve gemide kendisiyle beraber olanları kurtardık ve onları yeryüzüne halifeler yaptık. Ayetlerimizi inkar edenleri ise suda boğduk. Bak işte uyarılanların akıbeti nasıl oldu. Sonra onun arkasından birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik. Onlara açık mucizelerle geldiler. Fakat onlar bir defa yalan dediklerine sonuna kadar bir türlü inanmadılar. İşte biz haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Sonra bunların arkasından Musa ile Harun'u ayetlerimizle Firavun'a ve cemaatine gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler ve günahkar bir kavim oldular. Kendilerine tarafımızdan hak gelince muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa dedi ki size hak gelince ona böyle mi diyorsunuz? Bu sihir midir? Halbuki sihirbazlar iflah olmazlar. Dediler ki sen bizi Atalarımızdan kalan yoldan çeviresinde yeryüzünde saltanat ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanmayız. Firavun da bana bütün bilgili sihirbazları toplayıp getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara ortaya ne atacaksanız atın dedi. Onlar ortaya atınca Musa dedi ki: Sizin yaptığınız şey sihirdir. Muhakkak ki Allah onu iptal edecektir. Şüphe yok ki Allah fesatçıların işlerini düze çıkarmaz. Allah hakkın hak ve gerçek olduğunu kelimeleriyle ispat eder. Günahkarların hoşuna gitmese de. Firavun ve adamlarının kendilerini belaya uğratacağı korkusundan dolayı Musa'ya kendi kavminin bir oymağından başka bir kimse iman etmedi. Çünkü orada firavun çok üstündü ve o kesinlikle aşırı giden taşkınlardandı. Musa dedi ki, ey kavmim, siz gerçekten Allah'a iman ettinizse, ona samimiyetle teslim olan Müslümanlardan oldunuzsa, artık ona güvenin. Onlar da biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, bizi o zalim kavmin fitnesine uğratma dediler. Bizi rahmetinle o kafir kavmin elinden kurtar. Biz Musa ile kardeşine şöyle vahyettik. Kavminiz için Mısır'da bir takım evler hazırlayın. Ve evlerinizi kıbleye karşı yapın ve namazı kılın ve müminlere müjde verin. Musa dedi ki ey Rabbimiz sen firavuna ve adamlarına şu dünya hayatında göz kamaştırıcı zenginlik ve bol bol servet verdin. Ey Rabbimiz senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz onların mallarını sil süpür ve kalplerine sıkıntı düşür. Çünkü onlar o acıklı azabı görmedikçe iman etmeyecekler. Allah buyurdu: Her ikinizin de duası kesinlikle kabul olundu. Siz yine doğru ve dürüst olmaya devam edin. Kendini bilmeyenlerin yoluna sakın uymayın. Ve sonra İsrail oğullarını denizden aşırdık. Firavun düşmanca saldırmak için derhal adamlarını ve askerlerini arkalarına düşürdü. Ta ki suda boğulmaya başlayınca ''İnandım, gerçekten de İsrail oğullarının iman ettiğinden başka Tanrı yoktur. Ben de ona teslim olanlardanım.'' dedi. Şimdi mi? Oysa bundan önce hep isyan etmiştin ve fesatçılardandın. Biz de bugün senin bedenini arkandan gelenlere bir ibret olsun diye kurtaracağız. Bununla beraber insanların bir çoğu ayetlerimizden yine de kafildirler. Gerçekten İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik. Ve onlara hoş nimetlerden rızıklar verdik. Anlaşmazlığa düşmeleri de kendilerine ilim geldikten sonra oldu. Şüphe yok ki Rabbin o anlaşmazlığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sana indirdiklerimizde herhangi bir şüpheye düşersen senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Ve sakın Allah'ın ayetlerini inkar edenlerden olma. Sonra hüsrana uğrayanlardan olursun. Doğrusu aleyhlerinde Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar imana gelmezler. Onlara bütün mucizeler hep birden gelse, yine de o acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar. Fakat o vakit iman edip de, imanları kendilerine fayda vermiş bir kasaba olsaydı. Ancak Yunus'un kavmi iman ettikleri vakit, dünya hayatında o rezillik azabını üzerlerinden kaldırmış ve bir süre onları rahata kavuşturmuştur. Eğer Rabbim dileseydi, yeryüzünde kim varsa hep toptan iman ederlerdi. O halde insanları, hep mümin olsunlar diye sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça, hiçbir kişinin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını kullanmayanlar üzerine, Allah bir uğursuzluk yükler. De ki, göklerde ve yerde olup bitenlere dikkatle bakın. Fakat o uyarmalar ve ayetler, iman etmeyen bir kavme fayda vermez ki onlar kendilerinden önce gelmiş olanların uğradıkları felaket günleri gibisinden başkasını mı bekliyorlar de ki bekleyin ben de sizinle beraber bekleyenlerden olacağım sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız İşte biz böyleyiz müminleri kurtarmak üzerimize düşen bir görevdir. De ki ey insanlar eğer benim dinimde bir şüpheniz varsa şunu bilin ki Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Lakin sizin de canınızı alacak olan Allah'a taparım. Bana müminlerden olmam emredilmiştir. Ayrıca yüzünü tevhid dininden ayırma ve sakın müşriklerden olma diye emrolundum. Ve Allah'tan başka sana faydası da zararı da dokunmayacak olan şeylere yalvarma. Eğer yalvarırsan o zaman hiç şüphesiz sen zalimlerden olursun. Ve eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olursa onu Ondan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, o zaman da onun hayrını engelleyebilecek kimse yoktur. O, lütfunu dilediği kuluna nasip eder. Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden hak geldi. Artık kim hidayeti kabul ederse, kendi canı için kabul etmiş olur. Kim sapıklık ederse, kendi zararına sapıklık etmiş olur. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim. Sana vah yoluna na uy. Ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra da her şeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Şöyle ki, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size onun tarafından müjde vermek, ve uyarmak için gönderilmiş gerçek bir peygamberim. Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sonra ona tövbe edin ki sizi belli bir süreye kadar güzel güzel yaşatsın. Ve her fazilet sahibine layık olduğu ihsanı versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnızca Allah'adır. Onun da her şeye gücü yeter. Dikkat edin, görmüyor musunuz, onlar düşmanlıklarını gizlemek için göğüslerini çeviriyorlar. İyi bilin ki onlar örtülerine bürünürlerken neyi gizleyip neyi açığa vurduklarını Allah biliyor. Muhakkak ki Allah gönülde gizlenenleri de bilir.